İyi günler. Nasılsın Karagöz'üm? Of of of of sözümü geri aldım. Sen bayağı kötüsün yahu. Ne bu yüzünün hali? Dayak yemedim ha. Dişten dişten. E orasını anladım. Morluk yok da. E sen bu yüz hali gelene kadar neredeydin? Buradaydım. İşte orada olmayacaksın. Dişçi koltuğunda olacaksın. Yok yok burası gayet iyi. Yapma kara gözüm artık acı macı yok. Bak iğneden önce bile fıs fıs sıkıp uyuşturuyorlar. İğneyi bile hissetmiyorsun yani. Benim derdim acı falan değil. Ya ne? Başka. Anlat da başkalığını anlayalım. Ya şimdi geçen ayda doktordaydım ben. Hadi korkup kaçtın değil mi? Yok yok o başka dişimdi. Onu hallettim. O yüzden bir daha gitmek istemiyorum ya. Of karaközüm. Of. Ben yine bir şey anlamadım. Tamam devam ediyorum. Allah Allah. Hem şeyim acıyor, canım acıyor. Hem de seninle uğraşıyorum. Bir hasta ne kadar baba olursa olsun... ...o koltuğa oturdu mu tırsar. Bakma Rajona. Halal gelmesi diye gırt çıkarılmaz. Bu sırada ağzda olacak olan kazı ve yapı çalışmalarını hissetmemek için... ...can kurtarıcı pozisyona sığınır. Can kurtarıcı pozisyon? Konsantre. Neye? Çocukluktan hatta yetmez bebeklikten başlayıp en ince detaya kadar yaşanan anılara. Tabi etki oranı yüksek tutmak için mutlu anılar tercih edilmelidir. Enteresan. Keskin yok. Ha bu arada gözleri kapalı tutmak konsantre açısından önemlidir. Bunun da söylemeden geçmeyeyim dedim yani. İyi sen bulmuşsun zaten yolunu. Yok benim doktor sayesinde sağ olsun bütün bu bilgiler çöp oldu birader. Sebep? Sebep o da kendine göre hastayı rahatlatma yolunu bulmuş da ondan Neymiş yola? Eliyle çenen arasındaki ilişki kesilene kadar kendi ağzını açık tutmak Nasıl? Yani çene yapmak çene Yok kendi tatlı anıların dururken doktorun anılarını tekrar tekrar dinlemek Dinlemenin de yanında yorumlarına katılmak işkencenin en büyüğü İyi işte diş acısını unutuyorsun böylece He, Hayır bizimki de bir yorum bekliyor dedim ya Evetse ee şeklinde hayırse a şeklinde cevap vermeyene kadar elini de çalıştırmıyor. Şimdi anladım seni. Hani doktor acıyor mu? Hangi dişinde bu mu şeklinde bile sorular sorduğunda insanın verdiği cevaptan kendi utanıyor. İyi ki Cenab-ı Hak ağzımızı açık yaratmamış bizi. Düşünsene aaa şeklinde cevap verdiğimiz ya da konuştuğumuzu. <gülüyor> Çok doğru Karagöz'üm. Bence Hüner'de öyle zannedildiği gibi dişleri falan kurtarmak yapmak değil. Ağızdan çıkan o kelimelerin anlamını çözebilmek. Bunda da haklısın. Bence üniversitede öğrencilere bir de hastalığın dili adında ders veriyorlardır. Olabilir karagözüm bak. İşte ben çenesini benimle aynı anda açamayacak bir doktor arıyorum. Biliyorsan söyle yoksa sus. Ha, bakalım bakalım. Ee, her doktorun yöntemi bir değildir elbet. Elbet.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 Seslendiren savaş bayındır. Serkan Öfsür. Teknik yönetmen Kadir Çiftçi. Ya Serkan Paris şeyleri söyleyebilen birini bulsaydık ya. Gürültü yapma, stüdyodayız. Abi. <gülüyor>